is hmm. ki insanların kardeşlik ve kemalatı için dolaşan gözyaşı yaptığı görevin hazzıyla neşesi ve kıvancıyla 11. yılına aşk fırtınasıyla giriyor. Aşk fırtınası gözyaşı elindeki imkanlarla estetiği, inceliği, vakarı aşkıyla süsleyerek bambaşka bir sanatta sahne ekolü olmaya devam ediyor. Ses, görüntü, ışık ve insan dörtlüsünü kullanmada meslektaşları arasında farklı bir yere tırmanan gözyaşı, tebliğde yeni bir boyut başlattı. Taşradan çıkan gözyaşının en önemli özelliği, Mevlana diyarından Mevlana'ca çıkışıdır. Mevlana, kuddusesi ruh, gözyaşının ana kaynağı, aşk fırtınası. Göz geceleri, Konya'dan Anadolu'ya yayılan aşk sadası. Göz yaşı geceleri, dünya ötesi yolculuğun saatleri. Göz geceleri, aşıkların yüreklerinin gönül sofrasına oturuşu. Aşk fırtınası. Göz geceleri, aklın aşk padişahına hizmetkarlığı. Göz geceleri, can kuşunun gurbet derdiyle çırpınışı. Göz geceleri Maddeye bağlanmış insanların Mana alemine kanak çırpışı Göz geceleri Menfaat perestliğin Aşk ateşinde erimesi Aşk fırtınası Göz geceleri Kavga ve gürültüden Fitne ve kötülüklerden uzak Ruhun gönül ikliminde Aşk deryasının kıyılarındaki tatili Göz geceleri Bu sefer her zamanki gibi. Ama her zamankinden daha derine dalmak ve şu sıkıntılı asırda sadece ve sadece güzelliklerden söz etmek. Aşk fırtınası. İşte gözyaşı gecelerinin bu seferki kaynağı yine Mevlana. Aşk fırtınası. Mevlana konuşacak, biz vesile olacağız inşallah. Mevlana Şemsde buluştuğunda bir fırtına kopmuştu. İşte bu fırtına hala insanların etkilenmeye devam ettiği aşk fırtınasıydı. İşte aşk fırtınası o günkü ama her zaman olabilecek fırtına. Aşk fırtınası. Bismillahirrahmanirrahim Bişnev ezney cün hikayet miykunet Ezcüdayi ha şikayet miykunet Dinle neyden? Zira o bir şeyler anlatmada Ayrılıklardan şikayet etmede Ney der ki Beni kamışlıktan kopardıklarından beri iniltim Kadın erkek herkese ağlattı Ayrılık bağrımı parça parça eylesin, ta ki aşk derdini anlatabileyim. Her kim aslından uzak ve ayrı olursa, kavuşma zamanını bekler durur. Ben ki her meclisin ağlayanı, iyilerin de kötülerin de arkadaşıyım. Herkes kendi zannınca bana dost olur, sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi sırrım feryadımdan uzak değil. Lakin her göz ve kulakta bunu sezecek nur yok. Can veten birbirinden gezi değil. Fakat canı görmeye izin yok. Neyin sadası ateş oldu onu hava sanma. Kimde bu ateş yoksa yazıklar ona. Neyin tesiri aşk ateşinden Şaraptaki hal aşk coşkunluğundandır Ney sevgiliden ayrılmışa Dert ortağı oldu Kavuşmaya mani olan perdeleri parçaladı Ney gibi bir zehir ve panzehir Ney gibi bir dost ve aşık olamaz Ney kan dolu bir yoldan haber verir Mecnun'un aşk hikayesini anlatır Akıl esrarının Sırdaşı aşıklardır Dile kulaktan başka talip yoktur Günler derdimizden uzar Yanıp yakılmaya arkadaş olur Günler geçerse gam değil Ey tertemiz dost Sen ebedi ol Deniz balığı suya kandıramaz Nasibi olmayana gün uzun gelir Ham olan hiç pişmişin Halinden anlar mı Bunun için Sözü kısa kesmelidir Vesselam Huu Hak söz ediyorsun öyle ya pir. hangi dertten hangi ayrılıktan söz ediyorsun aman Allah'ım aman Allah'ım yıllardır senin yana başındayız da şu siller aleminden nelerden söz ediyorsun öyle ya pir hangi ayrılık hangi aşk derdi hangisi söylesene anlamak yüreğim Yüreğimi vermemiştim Yüreğimi verince Birdenbire kelimelerin Fırtına Koparmaya başladı Dinle diyorsun Dinlemeliyim Dinlemeliyim ya Ama kan dolu bir yol Kan dolu bir yol Neresi bu Bu ayrılık nereden Ney hangi ney Hangi kamışlıktan koparlık vermiş Aman Allah'ım Hangi hasret bu? Hiçbir hasretim ayrılığım yokken Aman Allah'ım Kendimi bildim bileli Hep hasret türküleri yakar içimi Nedendir diye bilmezdim Yoksa bu hasret hangi hasret? Bir ayrılık türküsü duyduğumda Şöyle bir kenara çöküp Göz yaşlarımı dökmek isterim ama düşünürüm hangi ayrılık? Ney diyorsun? Yapir ney? Ney gibi bir zehir ve ney gibi bir pan zehir? Ney gibi bir dost? Neden? Neden kendime bu kadar yakın? Neden? Neyin sesi sanki yüreğimdeki ses gibi ya pir... ...aman Allahım. Bu ney bu ney ne? yoksa sen misin yoksa yoksa insan mı ayrılığının ne olduğunu bilen insan mı bu kamışlıktan mı kaparıldı şu ney peki ya insan ya bizler ya nereden Mundaki ayrılık feryadıdır ya benim yüreğimdeki feryat nereden ayrılığın feryadıdır. Aman Allah'ım aylık türküleri Ne içi hava değil Ateş Ya benim içim ya bir Kendimi bildiğim bileli içim Ateş dolu sanki Neyin ateşidir anlayamadım Belki En iyi anlamanın yaşı Akıl bağlı olduğum yaş mı Bunun için mi Haman Allah'ım... Haman Rabbim... Hangi ayrılık bu? Yüreğimi Burkan... Beni böyle dertlere salan hangi ayrılık? İçimdeki, yüreğimdeki hasrete vurdun ya bir... Dinle... Bendeki ayrılık neresi? Fırtınalar kopuyor içimde... Yoksa... Yoksa... Enes mi... ...Eles Meclisi mi yoksa... can ...cam kuşum oralardaymış... ...asırlardır... ...asırların tellalları... ...hep orayı anlatmışlar... ...kimileri varmış... ...hatırlayanlar varmış... ...milyonda milyarda bir de olsa... ...haa... ...Eles Meclisi'nden ayrılık yoksa... ...hani... ...Eles Dü Bir Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabının duyulduğu yer. Yoksa o ses o anlatılamayacak kadar muhteşem. Anlatılamayacak kadar mükemmel o nida. Ve bu soruya, bu soruya ence cevap sevgiliden Bela. Kainatın sevgilisi öğretmiş herkese. nasıl cevap verecekler mi evet sen bizim Rabbimizsin diye o da oradaymış heles meclisinde ha, hepsi ne kadar güzeller varsa hepsi hepsi orada öylesine güzellikler ki aman Allah'ım can kuşum yine helesti duyunca heyecanlanmaya başladı ha, o kadar güzelliklerden bir anda bir anda sırası gelince can kuşum şu dünya zindanına vermiş. prangalara vurmuşlar ayakları mı canlı kuşunun neden Allahu alem eline kerepçe vurulmayan hürriyetin tadını bilmez diye susuzluğu bilmeyen ...suyun azizliğini anlamaz diye... ...tok olan... ...açlığın dilinden... ...hiç anlamaz diye... Can kuşum buraya gelmiş ki... el mecesinin kıymeti biline... ...geldik ve geri gidecek değil miyiz? Geldiğimiz ve yine gideceğimiz yerin kıymeti biline... ...şu dünya zindanı... ...kelepçeler vurulmuş... ellerime parangılar vurulmuş ayaklarıma can kuşum hasretini çeker bir uçu versem ötelere ötelere can kuşum şu dünya zindanına gelmiş dünya zindanında nasıl hani suyun toprağa mahpus olduğu gibi hani çamur, çamur olur ya su görünmez bir çamur mahpus olmuş su Öylesine, öylesine nerelere varsam nerelere gitsem hep dünya zindanı her taraf dünyanın duvarları parmaklıkları komuyor ne zaman uçmak istese can kuşum şu ten kafesi zindanım olmuş zindan içinde zindan ten kafesinden çıkmak isterim ötelere almak isterim gitmek isterim sanki içimden bir şey sanki şu ten kafesimi parçalayıp verecekmiş gibi Ama kendi ten kafesimin hileleri yetmiyormuş gibi bir de bir yandan tam uçmak isterken aman geleceğini düşün, akıbetini düşün. Gelecek dediğin nedir? Ha, öteler değil, dönüş değil, elest değil. Şu dünyada para bol, makam mevki, beş yıl sonra, son yıl sonrası ebedi bir gelecek değil. Oradan hemen birileri aman ha, aman ha dikkat et şunu yap bunu yap. Can kuşu mesarette, can kuşu uçamıyor. Ah, birazcık uçmak istese, ten kafesim güçlü, yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor, güçlü. Can kuşu mesaretten kurtulmak istese ten kafesim hepsi birden harekete geçip bırakmıyor. Öyle bir acılı, öyle bir kederliyim ki. Ey ruh aleminden gelen nadir garip, bu diğerde nasılsın? Ne haldesin? Ey değerli varlık, ey hak devletinin nedimi, ezeli mahmurlukla nicesin? Padişahlar padişahından ayrı düştüğün için çok kederlisin. Bu ayrılık acılarına nasıl katlanıyorsun? ...zamanını nasıl geçiriyorsun? Ey mutluluk... ...ey manevi yat gülü insan ...insanoğlu... ...seni yaralayan... ...seni hırpalayan dünya dikenleri arasında... ...ne yapıyorsun? Sen öyle üstün... ...bir varlıksın ki... ...dünyaya hayat veren güneş bile... ...sana... ...sensiz içime ateş düşmüştür... ...yanıyorum diye seslenmedi... ...bağlar... ...bahçeler... Çiçeklerle dolu çayırlarda, her şeyi sende bulmakta ve ey bahar nasılsın demedeler. Böyle olduğu halde neden şekle maddeye bağlanıp kalmışsın? Gönüllerin kararı, huzuru seninle olduğu halde sen neden böyle kararsızsın? Her düğünün, derneğin canı sensin, iki dünyanın da düğünü derneği sensin. Böyle olduğu halde kendin neden yaslasın, matemler içindesin? Aklım şaşırt kalıyor. Sen dünyanın Yusuf'u değil misin ey insanoğlu? Sana bir sorun var. Sen kendi isteğinle kendini niye kuyuya atıyorsun? Neden kendini zindana sokuyorsun? Ey yücelik göğü! Neden maviler giyinmişsin Ey mana güneşi Nurlar saçan bu dönüşte Nicesin Baban iki buğday danesinin Belasından ötürü cennetten çıktı Sen cennet havasını taşıdığın halde Neden heri sehil yersin Doğru dersin ya haber Hep ekmek derdindeyim Bebekmeğin peşindeyim. Şu dünya öylesine esir etmiş ki beni. Hep ekmek derdinde koşmuşum. Bu yaşıma kadar... Can kuşum... Sanki ekmeğin esir olmuş gibi. Sanki... Hayal artık uçabilmek. Bir lokma insanı nelerden mahrum eder? Tuzaklara düşmüşüm. Atam Adem Aleyhisselam iki buğday tanesi yüzünden cennetten çıkarıldı. Sanki bunu unutmuşum da sanki sanki hiç duymamışım. günde üç öğün en az üç öğün yemeğin peşinde yoksa ya bir yoksa her gün üç öğün cennetten mi kavulmadayım Çeşit çeşit yemek tarifleri <gülüyor> cennetten kovulalım diyemeyim. <gülüyor> ne olur, ne olur sofralara konan naşları pişiren hatunlar ne olur evladı ihaliniz adına kendiniz adına duasız bir şey yapmayın. Yoksa, yoksa günde üç öğün kovulmada mıyız yoksa? Aman Allah'ım ya. Üreğime ve kalbime koydukça. Aman Allah'ım. Can kuşum ölesine acı çektik, acı çekiyor ki. Ölesine ki can kuşu. Hadi ne olur bir fırsattır bu gece. Hadi bırak. Hoş geldin can kuşu. Sen de hoş geldin. Gözüne kulağına ses sen miyorum. O gözlerinin ardında bakan can kuşuna Özlemle hasretle gelmiş Hiç öylesine olmamıştı Konya'da Böylesine davetiyelerin önceden tükendi Hiç olmamıştı İkinci sefer tekrar yine bitiş Aman Allah'ım Can kuşlara, Can kuşlarının dili mi var yoksa Can kuşları deyince Can kuşları fırtına mı kopardı yoksa yüreklerde Can kuşları merhaba Hadi ne olur Bırakıver Şu ten kabesini parçala bu gece Bırakıver Sen de Hey arkada oturan Sen de Hiçbir şey olmaz Can kuşun şu birkaç saatliğine Hiç olmazsa ''Merhaba dertliler. Merhaba. Can kuşları dertli. Can kuşları dertli hoş geldiniz. Tenli kafesi, ten kafesi hastaymış, dertliymiş, şuymuş, buymuş. Umurumda bile değil. Ben can kuşlarının derdindeyim. Merhaba. Merhaba can kuşu. Merhaba. Merhaba. Unut elini, ayağını, gözünü, kulağını unut.'' İstersen bazen hiç açma gözlerini İstersen kulaklarını tıka Ama yalvarırım Can kuşuna bugün hürriyet Onun istediğini ver bu gece ha, Benim ne olur Belki verdiniz Hırsız herkesi hırsız zannedermiş Ne bileyim ben Ben can kuşumun isteğini vermeyince Herkesi de vermiyor zannediyorum Sen de mi dertlesin yoksa Onun için mi geldin kardeş Le bana Söyle bana Neye geldin benim yanıma Neye geldin ha Cins cinsi çekermiş Hazreti Ali efendimiz Kerem Allah'a ve çöle diyor Dertli olduğun için mi geldin yoksa yanıma Neye geldin ha Hem zalimin birisiyim Hem öyle bir zalim ki Dinle de Dinle de ayrıl git yanından Bu yaşıma gelmişim Ten kafesim ne istediyse Yerine getirmek için yaşamışım Nefsimin arzularını yerine getirmek için Neler neler yapmamışım Belki bazılarını elde edemedim ama Baba. Nefsimin arzularını yerine getirmek için boyun açırmışım. Para, pol, ekmek kaygısı Her şey Şu dünyalık Ne varsa Nefsim ne istiyorsa koşmuşum. Yorulmuşum. Hilesine koşmuşum ki her nefsimin narsun yerine getirişte nefsim dirileşti, güçlendi. Can kuşuma biraz daha mahpus etti. Ama can koşumun Bir tek isteği vardı. Hep feryat etti içimden yıllarca. Ne olur dedi. Ne olur? ''Bir tanıcık isteğim var.'' ''Hiç olmazsa, hiç olmazsa onu yerine getir. ''Şu dünyada, şu dünyada garibim.'' ''Şu dünyada gurbetteyim.'' ''Ne olur, bir tanıcık isteğim var.'' ''Yine geldiğim yerlere gideceğim bir gün.'' ''Ama şu gurbette, ne olur, hiç olmazsa tesellim.'' ''Ölüyorum, bitiyorum, hastayım.'' ''Benim istediğim ne su, ne ekmek, ne başka bir şey.'' ''Benim istediğim bir tek şey ne olur?'' ''Ben sizin dünyanızdan bir şeyi sevemedim, beğenemedim.'' ''Ben, ben...'' ''Oralarda bizi bekleyen güzellere sevdalıyım.'' ''Kimisi buraya uğrayıp gitmiş.'' ''Onları arıyorum, hiç onların yanına.'' ''Bir tek şey, bir tek şey...'' Allah Allah Allah yapmadığım isteğini Allah diyemedim her şeyi söyledim bu bu can kuşunun isteği de neymiş böyle bu zikirler de neymiş diye hep kandırdılar beni sonra sonra beni kandıranlar Nefsim başta olmak üzere mark, dolar, altın, makam, mevki, menfaat diye akşama kadar zikrettirdiler. Yandı tutuştu can kuşum. Öyle değil mi? Bir tanecik isteğini vermedim. Yoksa, yoksa sen de benim gibi salim misin? Abi? Onun için mi geldin yanıma? Oysa benim nefsim, ten kafesim topraktan, balçıktan yaratıldı. Can kuşumsu ötelerden geldi. Doyulmayan güzelliklerin yanından. Ne zamanki ten kafesimi bitkin düşürürsem, işte o zaman can kuşum durmayabilir, bir fırsat bilir, uçabilirdi. Hadi söyle bana. Dertli misin sen de benim gibi yoksa? Ya bana. Dertli misin yoksa söyle bana hadi dertlisen de bana söyle bana dertliiz derdimizi bilmeyiz dertli. Derdimizi Bilmeyiz Bilmeyiz derdimizi Bundan bunalırız Biz halimizi Bilmeyiz Biz halimizi Bilmeyiz Bilmeyiz Bilmeyiz Bundan bunalarız, biz halimizi bilmeyiz, biz halimizi bilmeyiz değil mi şu dünyanın sağdan soldan beş para etmez dertleri çıkar karşımıza derdin ne kardeş deyince derdim filan kestir filancadır peşmekandır. oysa oysa derdimiz ve derdimiz Allah'tır bilmeyiz Bütün acılar ve kederler Ondan ayrı olduğumuz içindir bilmeyiz Dünyanın dertleri sanırız dertlerimizi Bir yüzünlü Bir kederli Sanır ki kederi dünyadandır Biz biz ondan ayrıyız daha Derdimiz o yüzdendir Derman o ...o bize şah damarımızdan da yakın... ...ama biz ömrümüz boyunca ondan kaçmışız... ...can kuşum onun hasretiyle tutuşmada... ...de bana... ...şu dünyadaki her şeye yakın olsam ne çıkar... ...söyle bana ne çıkar değil mi ya... ...Allah'tan ayrı olduktan sonra ne çıkar... Ey alem vay. Hay. Bu dünyanın, bu dünyanın. Fırsat aramoz dünyada. Geçen gündüz seni haykırışordum. Geçen gündüz bu dünya Satan, I'll pull your strings. I'm stuck in the gutter. Is this the world? I'm in? I'm Iran. What do I say to the world, son? What? Oh my God! Bir şey başıma çok mu sanki? Ay, ay, ay, ay. Yeter! Yeter! Yetmez <gülüyor> mi? Yeter! <gülüyor> ...sahırımıza çöreklendiği yetmez mi bu dünyanın ha? Balçıktan yaratılmış dünya... ...yüz binlerce mihnetle... ...yüz binlerce dertle... ...bela ile doludur. Bu dünya... ...merkeplerin yayıldığı bir otlaktır. Ey gönül... ...bu fani dünyaya... Bu toprak yurda neden bağlanıp kalmışsın? Bu ağıldan dışarı çık. Çünkü sen ey insanoğlu, can aleminin kuşusun. Sen ey insanoğlu, naz aleminin sevgilisisin. Sen sır perdesi altında oturanlardansın. Bu fani yerde neden oturuyorsun? kendi haline bir bak. Suret alemine hapis olmaktan kurtul. Manalar çimenliğine sefer et. Sen kutsal alemin kuşusun. Kutsiyet dostluk meclisinin nedimisin. Sen bu değersiz yerde kalırsan yazıklar olur. Bu cihanda hakiki mutluluk Devlet arama Bulamazsın Sen ezelde Mana balını yediğin halde Ne diye şu fani Dünya mumunun etrafında Pervane gibi dönüp durursun Ne diye kanatlarını Yakarsın Bilmiyor musun Sen kendin nurdansın Hak nurundansın Sen nardan Şeytanın yaratıldığı ateşten değilsin İki cihanın selametini Ona kul olmaklığından iste Sen elinden geldiği kadar Allah'a kulluk et İyi bir insan ol Edemedim ya bir Olamadım ya bir Bu ağın içinde Mahpus kaldım ya bir Neler söylüyorsun öyle Bu ağıldan çık Hağıl mı burası Aman Allah'ım aman Allah'ım Allah <gülüyor> yoksa yoksa hep büyüklerin eli bu aldan çıkarmak için mi uzanıyor aman Allah'ım merkeplerin yayıldığı bir otlak yoksa bazılarının kalp gözü açıldı diye bazılarını aman Allah'ım hangi suretlerde görüyorlarmış. Aman Allah'ım. Ya bir, ya bir ben de çıkmak istiyorum. Ne işim var benim burada? Okusal alem, dostluk meclisi. Haman Allah'ım. Manihan çimenliği, neresi buralar? Nerelere gittiniz böyle? Nerelere gittiniz bizlere bırakıp? Can kuşum istiyor Bu gece iyice onun için yaşıyorum İşte onun için ya Şu an şu saatlerde Ne olur ne olur Mana açı benliğine nasıl gittin sen Ne olur bir şeyler söyle Hadi ne olur Hadi ne olur anlatsana Mana açı benliğine nasıl gittin Seher rüzgarını tanıdım Aslımı bildim O beni uyandırdı da çocukluktan kurtuldum. Kendimi tanıdım. Ben ne diye bu bahçık yurdunda aşağı yukarı deyip duracağım. Benim aslım, benim yerim mekansızlık alimidir. Ben herhangi bir yerin ehli değilim. Nereden neyi tanımışım bilmiyorum. Hayır sus artık. ''Hayır, sus artık, yok ol, yokluğa var da hiçbir şey olma, bir bak da gör, ben her şeyi yoklukta gördüm, tanıdım.'' Sıvarım diye öğrettiler yıllardır. Sabıklar. Yazık ettiler bana. Yokuz O var <gülüyor> Yoksun Celaleddin Rumi Selçuklu diyarının Büyük hocasıydı Mevlana değildi o zaman Celaleddindi Büyük hoca Bahad-ı din oğlu Celaleddin Herkes İlim alıyordu diz çöküp medresesinde Bütün ahali onun peşinde Herkes hayran Celaleddin'e Mü'mine hatun ne güzel bir evlat yetiştirmiş Ve Bahaddin Veled Sultan Ülema Ne güzel bir aile Celaleddin hocaların hocası Dokuz lisan bilir Bilmediği hiçbir ilim yok ...coğrafya, matematik, astronomi... ...fizik, kimya ne biliyorsanız... ...hepsini biliyor. Bir gün... ...yine ihtişamıyla... ...Katır'ın üzerinde... ...İplikçi caminin köşesi var ya önü... ...Meracel Bahrein derler oraya... ...iki denizin kavuştuğu yer... ...Şems geldi... ...acayip kıyafetiyle... ...tuttu Katır'ın yularından... ...sordu... Ben ince noktadan vurdu Celalettin Hocayı. Ha! Cevap verdi Celalettin Hoca. Cevap verdi. Soran anlamıştı. Artık tamamdı. Vakit gelmişti. Fırtına kopmalıydı. Bir sayha attı şems ve yere kapattı. Gel diyordu Celalettin hocaya Gel Yok ol Gel yeter artık durdun Gel Deli aşık gel Diyordu Anladı Celalettin hoca Vakit gelmişti gayri Aradığını bulmuştu Bir sayfa ondan Ve bir anda eğildi O da yere kapandı <Gülüyor> Ey, Yok oldu iki canlı kuşu ...buluştu ve yürüyüp gittiler... ...yok oldu Hazreti Bir... Mevlana ne oldu... Celalettin Hoca... ...aş rüzgarına kapılmıştı gayri... ...yokluk... ...her şey olmuştu ona... ...her şey... ...yoklukta hayatı vardı... ...bunu anlamıştı gayri... ...her şey bir başkaydı... ...yokluk öğreniyor... ...yokluk tahsil ediyor... ...onu yaşıyordu... Kitaplarını bir gün suya verdi Şems. Ne yapıyorsun dedi. Bütün ilim bunlarda. Öyle mi dedi. Al kitaplarını. Kupkuru teslim etti kendisine. Yok ol Yokluğa. Yokluğa. Öylesine yaşamıştı ki artık. Heyecanı doruk noktaya çıkmış. Mevlana. Mevlana. Artık yokluk aleminde bir can kuşu. ışık saçıyor her yana kendi yok bir gün evine geliyor ey evimin hatun hakanisi evimizde bir şey var mı yiyip içecek efendi efendi hazretleri yok Hah. yani bir yarım avuç bulgur da mı yok yok bir kaşık tarhana da mı yok hiçbir şey yok Bir lokma ekmek de hiçbir şey yok efendi. Evimizde bugün hiçbir şey yok. Mevlana aşka düştü. Yine yokluk vardı karşısında. Yine yokluk cevapları alıyordu. Yok, yok, yok. Sevindiği çezmeye tutuştu. Desene hatun Hakan'ım. Bugün evimiz peygamber bile dönmüş. Nedir bu varlık bizde böyle? Ne oldu bize böyle? Hani yunuslarımız bizim? Hani nerede Mevlana'larımız? Hani nerede Şemslerimiz? Hani nerede aşık Şemmilerimiz? Hani nerede? Nerede hacı bayramlarımız? Nerede? Konya'nın er bir sokağının başında yok daha gargolmuş aşıklar var. Tavus babaya bakın kim olduğunu bilmiyoruz Öylesine bir yokluk Öylesine bir yokluk Aman Allah'ım Ne oldu bize böyle Aşkımızı yitirdik ha Ne yitirdik bu aşkımızı biz Aşağı tarhana çorbası gerekmez canlı yemeği gerekirdi Can kuşunu neden beslemez olduk Deyin hele söyleyin Ne oldu bize böyle? Neden aşkımızı yitirdik? Aşk kalmadı gayri. Hep dünya, hep dünya, hep dünya. Araban, iş yerleriniz, dükkanlarınız, iyi bir makamda memuriyetiniz, bilmem neyiniz. Bilmem ne, makamlar, mevkiler neyse de şu varlıklar ne varsa sizi oyalayan... Kalbinize giren ne varsa Ve hala şu anda çıkmayan ne varsa Bırak da gel At onları Şurada kalbinde En kıymetli sarayın senin Ne işi var onların orada Ben yere göğe sığmam Mümin kulumun Gönlüne kalbine sığarım Diyor Ona bırak o sarayı Ne işi var o dünyalıkların At Bırakamıyor musun? Vazgeçemiyor musun? Nedir o vazgeçemediklerin? Senin o vazgeçemediğim dünyalıklar diyorsun ya. Ne kadar zengin olabilirsin ki? Dünyanın zenginleri yeryüzünde bilmem ne adalarında lokantalarda garsonlara bahşiş diye veriyorlar senin evini, arabanı bilmem neyini. Öylesine. Kolunda kaç bileziğin var? Neyin var? O dünyalık nedir? Biz onlardan daha mı aşağıyız? Allah'ı tanımayan, serserice bir hayat sürenlerden daha mı aşağıyız da beş para etmeyen mala mülke tutup da kalbimize koyacağız? En kıymetli hazinen yüreğindir. Gayresini at. Gel. Bırak da gel. Canım sende, iş mi seninkisi? Nelerden Nelerden söz ediyorsun? ne yani bırakalım mı her şey olacak hiç mi delilik bu senin dedin delilik ya eğer delilik kolay olsaydı herkes hacı bayram olurdu herkes yunus olurdu delilik kolay olsaydı her köşe başında bir Mevlana türbesi olurdu şimdi kolay değil kan dolu bir yoldan haber verir Mesnevi kan dolu bir yol Gel diyorum. Mevlana casına. Size gel diyenin Mevlana olduğunu sanın. Öyle düşünün. Bizi çıkarın aradan. Yüz bin kere pişman olsan da gel. Gel. Belki bu geceler. Belki bu geceler. Göz yaşı geceleri. Bine yaklaşan gözyaşı gecesi. ...milyonlarca insanın izlediği Göz Yeşil Gecesi... Hı hı. ...düşündük hep arkadaşlarla... ...Allah bizi niye koşturuyor böyle he? ...belki... ...or diyardan o diyara... ...yaylılardan, ovalardan, kasabalardan, köylerden köye... ...neden... ...son zamanlarda gidişimiz biraz azaldı... ...acaba yoksa... ...bir kişi için mi yapılmakta o... Gelenlerin içerisinden bir tanesi bir can kuşu kanatlarını bulsun diye mi? Çok yerlere gidemedik. Hatta Allah kalbimiz öyle diyor ki. Artık Konya'ya bir salon kurun. Her hafta yapın. O uçacak can kuşu Konya'da mı yoksa? Bu programda mı yoksa? Bugün mü yoksa? Kimdi o? Sen misin? Sen mi? Sen mi? <gülüyor> Bırak. Bırakmazsan olmaz. Terk etmezsen olmaz. Olmaz. Ne oldu bize böyle? Ne oldu? <gülüyor> ne haldeyiz böyle ha? Çarşılar doldu. Camiler boşaldı. <gülüyor> sonra da başımıza bunlar neler geliyor sizi evinizden zorla mı götüren var camilere girmeyin diye zorlayan var neden boşalttık camilere ey hanım bacılar ne olur her biriniz gidin etrafınıza mahallenizi anlatın sokaklarda kadınların çokluğundan dolaşamaz olduk Allah rızası için Çarşılar şeytanların yeridir. Nasla sabittir. Ancak işi olan gider. İşi olan. İşi kadar. Mecbursa, çarşıya çıkıp alacak birisi yoksa, hiç kimse kalmamışsa, o zaman, ah erkekler olsa da onlara da sorsam, camileri bırakıp da nereye gittiniz diye... Ah bu salam <gülüyor> Ne olur yavrularınızı küçüklükten beri camiye alıştırın Sonradan zor oluyor <gülüyor> Ne işiniz var dışarılarda Cenneti çarşı pazarda mı sanırsınız Cennet evinizde, yanı başınızda, Allah size bir gönül vermiş, bütün bir cihan genişliğinde. <gülüyor> Fatıma'yı ararsanız çarşılarda bulamazsınız, Ayşe validemi ararsanız, evinde, perdesinin arkasında... İzme ila olursunuz. <gülüyor> Bırak da gel hadi. Neyi bırakamıyorsun? Terk et dünyanı. Terk et, razı ol, ne gelmişse. Bir lokma mı geldi? <gülüyor> Bir lokma çok kıymetlidir. Çünkü sultanlar sultanından geliyor. az geldi deme sakın hedefsizlik etme sakın her gün bekle isteme o sultan göndersin sana <gülüyor> ikide bir evinizdeki efendilerinizi ailelisi çobanlara ikide bir şunu bunu deyip durmayın bekleyin bakalım sultan size ne gönderecek sultanlar sultan Allah size ne gönderecek az gönderse de yarım ekmek gönderse de o göndermiştir <gülüyor> kurban oğlum <gülüyor> terk et gel hala zorlanıyor musun bırakmakta gel mevlana'nın çağrısına kulak ver gel hangi halde olursan ol bin kere többeni bozmuş olsan da gel Bırakamazsan gelemesin bıraktı gel Yoksa Yoksa İbrahim bin tem gibi Saltanatın mı var İbrahim bin tem gibi Tahtın tacın mı var yoksa Yoksa İbrahim bin Ethem gibi Etrafında pervane gibi dönen Hizmetkarların mı var Bırakamıyorsun İbrahim bin Ethem Bel padişahının oğlu İbrahim bin Ethem Bel diyarının Padişahının oğlu Altın tahtlarda oturan Sırmalı Kaftanların içinde yaşayan İbrahim Atem, gözünü kıpırdaysa hizmetkarlar önünde Eğilirler Buyurun efendim. Her şey istediği hemen anında yerine gelir. İbrahim bin Atem, avlanmayı çok sever. Ava çıktığı zaman önünde kırk altın mırzak da asker, ardından kırk altın gürzlü asker yürüdü. İbrahim bin Ertan, bel padişahının oğlu. İbrahim atam bir gün tahtında otururken insan buya uyuy vermişti. Ayak sesleri duyduğu da birden uyandı. Kimdir o? Kimdir o? Hangi cüretkar? Hangi cüretkar? Sarayın, Sarayın damına çıkma cüretini kim, kim, kim gösterdi? Hey! hey sen, kimsin? sen kimsin? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Ey İbrahim Ethem, Devemi kaybettim, devemi arıyorum. Nasıl olur? Nasıl olur? Damda deve aranır mı? aranır mı? <gülüyor> <gülüyor> Ey İbrahim Ethem, Bana mı şaşırıyorsun? Damda deve aranmadığını herkes bilir. Ya sen... ''Sen altın tahtların üzerinde, sırmalı kaftanların içerisinde, Allah'ı arıyorsun!'' ''Bir fırtına koptu, koptu bir fırtına!'' ''Bir aşk fırtınası koptu İbrahim Ethem'de ve İbrahim bin Ethem'i alıp götürdü aşk rüzgarı.'' ''İki yaşındaki oğluna bile göstermeden, hiç kimseye veda etmeden ayrılıp gitti.'' terk etti her şeyi aşk ülkesine gidi verdi. her şeyi terk etti bir anda her şeyi verdi. aşk ülkesine kadar gitti öyle bir terk ediş ki bu dinle can koşu dinle çok yıllar geçti İbrahim Ethem'i çok aradı ailesi iki yaşındaki oğlu kocaman adam oldu hala bulamadılar ama yaşadığının haberleri geliyordu En sonunda öğrendi oğlu Mekke'de aşk ülkesinde olduğunu Gitti Mekke'ye En nihayetinde buldu babasını Yanına vardı İbrahim bin Ethem tanımıştı oğlunu Baba yüreği taşıyordu Sarıldı oğluna Yüreğinde bir güzel sevgi hissetmişti